arı çiçeklerin üzerine konacak kalkarken gidecek aynı zamanda başka çiçeğe konacak ve çiçek arının konup kalkmasıyla telkih vazifesini yapmış olacak. Aşılanacak o. Erkek tohumu alacak dişiye götürecek de aşılanacak. Ve sonra körü körüne esiyor gibi gelen rüzgarlar verecek, bu aşılama ameliyesini yine yapacak. Bir bakıma bütün kainatta görüyoruz bu işin hüküm fermi olduğunu. Bunlarda da diyoruz içgüdü. İçte bir gütme var, ondan oluyor. Nebatat alemine de teşmil ettiğimiz zaman pek bir şey diyemiyoruz. Halbuki biz bunu atomlar aleminde de görüyoruz. Hücrenin minnacık içine girdiğimiz zaman milyon defa ancak büyüttükten sonra bir parça bir şey görebileceğimiz insanın küçük parçası, vücutta en küçük canlıya girdiğimiz zaman onu da aynı faaliyet içinde görüyoruz. Müthiş işler görüyoruz. Hatta pek çoklarının esrarengiz hüviyete bürüdüğü öyle anlatmaya çalıştıkları dena asidi nebakatta ve insanda insanın hücreti içinde öyle esrarengiz faaliyet yapıyor ki diyorlar müthiş aklı var bunun. Renaya şifre yapıyor o kimyager gibi çalışıyor mühendislik yapıyor orada hücrenin tamir ve tahrip meselesinde faaliyetler oluyor. Dena şifre ediyormuş renada işin hendesi işin üzerine almış kimyagerlik işin üzerine almış yapıyor. Demek ki hücrenin içinde böyle amino asitlerde dahi bunu görüyoruz, görmemiz mümkündür. Ve onlara da tabii bir içgüdü diyeceğiz. Bizse bu meseleyi tamamen insanı yaratan Allah Celle Celaluhu hayatıyla alakalı, hayatında görebileceği bazı şeyleri görebilmesi için adeta bir malzeme mahiyetinde onun içine derc ettiği sevki ilahi meselesi diyoruz. Bir mekanizma var ki o mekanizma çalışıyor. Ve Allah'ın sevk etmesinin o orada bir bakma bir düğmesi gibi bir şey oluyor. Sevki ilahi. Yılan balıkları Bermuda adasına gidiyor bununla yumurtasını oraya bırakıyor. Bununla afbuyurun eşek arısı yavrularını içine bırakacağı deliye daha bırakmadan evvel getiriyor minnacık bir çekirge koyuyor oraya. Yarı yarıya öldürüyor. Yavruları dünyaya geldiği zaman onu yesin diyor. Başka hayvan başka bir şey yapıyor. Öbürü başka bir şey yapıyor. Bütün bunlar hep sevki ilahi. İngiltere'de bir yerde on beş sene yerin altında duran çekirgeler Mayıs'ın 15'inde dışarıya çıkıyorlar, huruç ediyorlar. Sevki ilahi. Karanlıkta nasıl Mayıs'ın 15 olduğunu 15 sene sonra biliyorlar. Sevki ilahi. Allah Celle Celaluhu sevk ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şeriflerinde sadece ölüm mevzunda bir husus ifade ederken şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hak bir kulun ecelini bir yerde takdir ettiği zaman o yerde o insan için bir ihtiyaç verir. Siz Hindistan'da öleceksiniz, mukadder. Kalkıyorsunuz, ticarete gidiyorsunuz oraya, gidiyor orada ölüyorsunuz. Ama burada da yapar Allah Celle Celaluhu. Öleceksiniz Ankara'ya giderken, kalkarsınız, gidersiniz, Sibri Hisar'da öldürüverir, gömerler sizi oraya. Allah sevk ediyor Celle Celaluhu, görüyoruz bunu. Ama insan duasıyla, Allah'a dayanmasıyla, niyetiyle ve elinde kes denen şeyi, onu kullanmasıyla Cenab-ı Hak değiştirir tasarrufunu. Lillahi <türüz> Ayet malen şudur. malini arz edeyim. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyeti Allah'a aittir. Allah celle celaluhu dilediği şeyi yaratır. Dilediği kimseye kadın ihsan eder, dişi yavru ihsan eder. Dilediğine de erkek evlat lütfü verir. Veyahut da hem erkek hem de dişi lütfü verir. Ve dilediği kimseyi de akim kılar. Hiç ondan dünyaya evlat getirmez. O alim ve kadirdir. Burada üç tip insanı anlatıyor bu ayeti kerime. Birine Allah Celle Celaluhu sadece kız vermiştir. Hazreti Meryem gibi. Birisine de sadece erkek vermiştir. Mesela Hazreti İbrahim gibi. Birisine de hem kız hem erkek vermiştir. Efendimiz'i bunlar arasında sayabiliriz. Hem erkek evladı vardı hem de kız evladı. Ama erkekler vefat ettiler. Dilediğini de akım kılar, hiç çocuğu olmaz. Nebiler arasından yine alırsak Hz. Yahya ve Hz. Mesih gibi. Bunların da çocukları olmaz. Allah her şeye kadirdir. Bu ayetten sonra sorularını sıralamış. Birincisi diyor doktora gidiyorlar çocuğu olmayanın çocuğu oluyor. Doktora gitmeseydi olmayacak mıydı? Evet. Bu kaderin manasını anlamamanın biraz ifadesi. Kader insanlar hakkında Hükmünü icra ederken insanın iradesi, insanın o mevzudaki mübaşereti hesaba katılarak takdir edilmenin ifadesidir. Yani bir kimsenin çocuğu olmayacaksa, hangi sebeple çocuğu olmuyorsa, mesela erkeklik hormonları yok, bununla çocuğu olmuyorsa, kader bunun hakkında çocuğu olmamayı takdir ederken, onun bu durumunu hesaba katarak takdir etmiştir. Yeniden buna, hormon aşılamak suretiyle çocuğu olacaksa, kader ona hormon aşılamak suretiyle çocuğu olacak şekilde takdir etmiştir. Yani mübaşeret, müdahale, iradenin rolü hesaba katmadan, hesaba katılmadan bir takdir bahis mevzu değildir ki, doktora gitmeseydi çocuğu olmayacak mıydı, olacak mıydı şeklinde bir sual var olsun. Biz desek ki doktora gitmeseydi yine çocuk olacaktı. Bu cebrilik olur esasen. Doktora gitse de olmaz çocuğu desek bu cebrilik olur. Doktora gitmeseydi olurdu desek bu da değişik bir şekilde yine bir cebrilik olur. İnsan iradesiyle efendim bir beşer iradesi işin içine müdahale ettiği için oldu etmeseydi olmayacaktı desek o zaman da muhtezil olacağız. Allah ikisinin eşlerinden muhafaza buyursun. Sırat-ı müstakim şudur doktora gittiği için çocuğu oldu. Gitmeseydi olup olmayacağını bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü sebebi düşünmüyoruz ki, sebebe terettübe de netice hakkında hüküm verelim. Yağmur yağmasaydı, tohum atılmasaydı, ot biter miydi? Bilmiyoruz onu biter miydi, bitmez miydi? Ama tohum atıldı, yağmur yağdığı için bitti. Neden bitti? İlleti mı oldu, sebebi oldu. Allah'ın kanunu, Allah bitirdi bunu. Bu sebeplere riayet ederseniz, Allah'ın kapısını çalmış olursunuz, Allah da lütfeder demektir. Ali, insanın mübaşereti ve iradesi tekrar ediyorum. Hesaba katılarak takdir ediliyor. Onun için akimdir bir insan, çocuğu olmamaktadır. Bu ayetle de münasebetini bilemiyorum bu sorunun. Çocuğu olmamaktadır ama hekime gider, hekim ilaç verir ona, kendinde ne eksikse onu temin eder, telafi eder. Allah'ın takdiri de odur, çocuk verir. Yani bu Allah'ın takdirinin dışında değildir. Allah'ın takdirinin içindedir. Biz bilemiyoruz onu. Olmuş olacak bütün hadiseleri, illetleriyle, neticeleriyle, sebepleriyle, müsebepleriyle Allah görüyor, ona göre takdir buyuruyor. İlim maluma tabidir. Bunu kader arz ederken arz etmiştim. E hayır ve şer Allah'tan geldiğine göre, kaderinin sadece bir uygulayıcı olan, İnsan sonuçta neden sorumlu oluyor? Buna mümasil bazı sorulara cevap verdiğimi hatırlıyorum. Hayır şerh hilkat olarak Allah'tandır. Kesb olarak insandandır. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Kader de insanın kesbi ile Allah'ın halkinin mukareneti ve bunun tespit edilmesi demektir. Yani insan bir işe mübaşeret edecek. Cenab-ı Hak murat buyurursa onun başladığı işi yaratacak. O insanın mübaşeret buyuracağı ve Allah'ın yaratacağı o işi ilmi ezelisiyle gören bilen Hazreti Allah Celle Celaluhu daha evvel tespit buyurmuştur. İşte biz buna kader diyoruz. Kaderin içinde insanın kesbi bahis mevzu edilmeden bir kader düşüncesi yoktur ki cebir lazım gelsin. Ve insanın işi bir şeye yaramasın, yaramadı diyelim. Bunu çeşitli vesilelerle arz etmiştim bu hususu. Yalnız bellenecek husus şudur yani bir tek kelime içinde kader gibi mezali aktam veya mezelley aktam eskilerin tabiri İnsanların kayıp kayıp düştükleri, sürçüp sürçüp düştükleri bir sahadır kader sahası. Ve Hz. İmam talebelerinin kader mevzuunda konuşmaktan men edermiş. Derlermiş ki, ya İmam sen de konuşuyorsun ya, buyururlarmış ki, ben başımda kuş var gibi konuşuyorum, kaçıracağım diye endişe ediyorum. Binaenaleyh bu noktada meselenin ukde-i hayatiyesi mesabesinde bir hususu arz ediyorum. İnsanın kesbi veya o kesbi meydana getirecek iradesi bahis mevzu olmadan kader tasavvuru yoktur. İnsanın iradesi hesaba katılarak, ilmi ilahi bizzat Cenab-ı Hakk'ın kalkını da hesaba katarak bir tespit yapar. Biz bu tesbite kader diyoruz. Yani ilmin ünvanına kader diyoruz. Olacak şeyleri Allah'ın bilmesine kader diyoruz. Ama bu olacak şey içinde insanın kesbi var, Allah'ın yaratması var. İnsanın düğmeye dokunması var, Allah'ın ışıkları yakması var. İnsanın üfürmesi var, hastalığın geçmesi var. İnsanın tedaviye tasaddi etmesi var, hastalığın zahil olması var. İşte bunun gibi yani kesbe bağlı olarak bir halk vardır. Yaratma daim Allah'a aittir. Bu iki şeyin mukarenetini ilmi ilahinin tespitine de kader diyoruz. İkisini birden tespite kader diyoruz. Tık tık edip de ibrellere hareket etmeyen saati tasavvur edemeyeceğiniz gibi, ibrellere hareket ettiği halde iç, içteki çarkların tevakkuf edeceğini, tasavvur edeceğiniz bir saatte olmaz. Saatin içindeki çarkların dönüşüyle size şu şekilde veya bu şekilde, zamanınızı gösteren ibrellerin hareket edişi bir tek hareketin iki yönüdür esasen bilmiyorum anlatabildim mi kespsiz Allah'ın takdirini ve kespsiz ilmi ilahinin talukunu düşünmemek lazım İşte insan şerri kesbedecek edecek Allah Celle Celali öyle bilmiş o şerri yaratmıştır hayır şer ikisini de Allah yaratır ama kul kesveder. Tohumu tarlaya kul atar, onu Allah bitirir. Yağmuru Allah yağdır. Bunun gibi. Diyor ki insanların elinde olduğunu bildiğimize göre, tabii afet esnasında ölen binlerce insanın eceli hepsine birden mi gelmiştir? Ne mahsuru vardır yani? Mesela bir sel felaketinde, bir zelzele felaketinde bin tane insan ölüyorsa, hepsinin eceli birden mi gelmiştir? Allah celle celaluhu eceli takdir etmiştir. Bazen teker teker öldürür, bazen bir arabanın içindekilerin hepsinin ecelini takdir etmiştir. Hepsi ölü verir. Bazen o araba düşer denizin dibine, hepsi boğulur, bir tanesi boğulmaz, çıkıverir. Onunkünü takdir etmemiştir. O kadar çok emsali vardır ki bunun. Bunlar Allah'ın takdirine bağlı şeylerdir. Allah'ın muhit ilmini kavramak lazım. Cenab-ı Hak geçmiş, gelecek, bütün mazi ve müstakbeli bir nokta gibi bilir. O kadar ayan ve beyandır her şey. Öyle bir nokta gibi bilip ona göre verilen hüküm işte böyle olur yani. Bin tane insan bir araya gelir, hepsi hakkında bir takdir, infaz edilir, kaza yerine getirilmiş olur. Hepsinin eceli birden gelmiş olur deriz. Çok üzerinde durulabilecek bir soru görmedim, kusura bakmayın. Bir insanın ölümü Allah tarafından önceden belirtildiğine göre, yani nasıl ve ne zaman öleceği belirtildiğine göre öldüren kimse neden bundan sorumlu tutuluyor deniyor. Bu da yine bir bakıma kaderle alakalı bir şeydir. İnsanın ölümünün ecelinin belirli olması, takdir edilmiş olması ve bir şahsın onu öldürmekte mesul olması meselesi kaderin manasını anlamaya bağlıdır. Bunu birkaç defa arz ettim. Şu kıstası elde tutmak lazım. Allah Celle Celaluhu İnsanların iradesini hesaba katmadan, onlara ehemmiyet vermeden yaptığı bir takdir yoktur. Sen iradeni ne istikamette kullanacaksın? İraden bir çekirdek olarak hesaba katılarak, onun üzerine terettüp eden ahkamı Allah Celle Celaluhu yazıyor. İşte kader budur. Yani birisi birisini öldürüyor. O öldürecek adamın silah atması, iradesini o istikamette kullanması hesaba katılarak, onun silah atmasının bir eseri olarak o iş üzerine tereddüb eden öbür adamın ölmesini takdir ediyor Allah s.a.c. Sen o adamı yani öldüren silah atanı devreden çıkardığın zaman öbürünün ölümünü takdir edemezsin zaten. Sebep müsebep bunların ikisi bir hadisenin iki yüzüdür. İki yüzüdür. Ben olmasam çocuğum olur mu, hanım olmasa çocuk olur mu falan gibi bir şey oluyor bu. Sebep müsebep tek hadisenin iki yüzünden ibarettir. Sebep ayrı bir şey, müsebep ayrı bir şey değil. Her ikisine kader birden taalluk ediyor. Ve ilmi ilahi muhit olduğundan böyle oluyor. Binan alel ne derdi? Nasıl ne zaman öleceğine göre öldüren kimse neden bunlardan sorumlu tutuluyoruz? Allah onun iradesine göre takdir eder. Fakat o iradesiyle o işi kesbettiğinden dolayı mesul olur. Şöyle çok basit bir söyle misal arz edeyim bunu. İrem barajı aklıma geldi. O mazide Kur'an-ı Kerim'de seylel arimi dediği, eski sanayi bir baraj halinde verdiği sularla, kanallarla bağ bahçe cennet haline getiren o müthiş baraj rivayete nazaran Kur'an onu anlatmıyor Allah Celle Celaluhu ben onu yıktım diyor Kur'an'da bir fare musallat olmuş bir delik açmış ve sonra o koz koca baraj yıkılıvermiş gümlemiş gitmiş esasen sebep çok cüzidir fakat bu sebebe terettüp eden şey çok büyüktür bu ikisinin arasında bir münasebet uygunluk yoktur yani terazinin iki kefesi birbirine denk değildir bunu sık sık tekrar ettiğim bir şeyle arz edeyim. Sebep netice münasebeti veya illet malul münasebeti yoktur. Bunda. Bununla beraber bu olmuştur Allah'ın kanunu. Allah bazen çok küçük şeyler üzerinde büyük şeyleri yaratır. Aynen bunun gibi. İnsanın küçük bir meseleye mübaşereti bazen çok büyük bir sebep netice ile, çok büyük bir malulle o insanı karşı karşıya getirir. Mesela sana demiştir ki Allah Celle Celaluhu. Sen af buyurun meyhanenin önünden geçerken sakın bakma. Bakarsan seni oraya sokarım ben. Bakmakla meyhaneye girme arasında bir münasebet yok gibi geliyor. Fakat Allah bu kanunu buna bağlamışsa yani senin bakmana girmeni bağlamışsa geçerken sen de bakı verdin Allah göstermesin ocaklarınızdan uzak etsin. Ve soku verdi Allah oraya. Cenab-ı Hakk'a karşı taadda suretinde kalkıp beni niye buraya soktun yani? Ben girmek istemiyordum ama ittin girdim buraya. Ben sana baştan demiştim ki bakma oraya sokarım. Şimdi sen baktığından ötürü mesul müsün değil misin? Az dahi olsa elinde bir şey var mı yok mu? Ve Cenab-ı Hakk'ın icraatı bu senin az şeyine bağlı mı değil mi? Binan Ali silahı atan ve onu vuran bir insan. Allah takdir etse bile bu işe sebebiyet vermiş midir, değil midir? Zaten onun atması, vurması, sebep olarak bahis mevzu olmasaydı, onun atmasına bağlı bir ölüm de takdir edilmeyecekti esasen. Bilemiyoruz yani biz ne olacağını. Dikkat ediyor musunuz? Mesele belki çok basit haddi ama fakat, insan derinleştirdi mi kendi kendine, anlamaz hale getirir, anlaşılmaz hale getirir. Diyor ki, bidayette insanın kaderine ne yazıldıysa o olur. Sözüyle, Fatiha suresindeki İyyâken Abdu ve İyyâken Este'inle, biz kullar olarak Yüce Allah'a kulluk vazifemizi yaptığımız, her şeyi dualarımızla ondan istediğimiz beyan edildiğine göre, istek dualarımız, kaderimizin değişebileceği düşüncesiyle bir çelişki yok mudur? Kader nedir lütfen izah eder misiniz? Burada insanın kendisinin kaderinde hiçbir tesiri yok mudur, diyor. Evet, bu şu ana kadar söylediğim kader mevzundaki şeylerle herhalde izahı yapılmış oluyor. İyâkenabdu ve iyâkenesta'inle hakkımızda Allah'ın daha önceden takdir buyurduğu şeyler birbirine zıt mı, mütenakız mı, diyor. Yani iyâkenabdu ve iyâ de Allah'ım yalnız sana kulluk yapar, yardımı yalnız senden isteriz, diyoruz. Ama biz Allah'a kulluk yapsak da, Allah'tan yardım dilesek de, mesela Cenab-ı Hak bizim hakkımızda cehennemi takdir etmişse ve Allah bizim hakkımızda yardım etmemeyi dilemişse, bizim böyle dememiz değiştirecek mi Allah'ın takdir ettiği şeyi? Evet, yine kendi meselemize gelerek diyelim ki, kul Allah'tan Celle Celaluhu hem isteyecek hem de iradesini sarf edecek, kulluğunu ifade edecek ve kulluk yapma dileyecek. Bu kulluğa muvaffak olması için de Allah'ın yardımını dileyecek. Allah da bunun dileyeceği yardıma göre hakkında takdiratta bulunacak, tayinatta bulunacak bu iki şey arasında zıddiyet yoktur. Biz Allah'a kulluk yapmakla mükellefiz. Verasını bilmiyoruz. Kulluk yaptığımız zaman anlıyoruz ki Allah bizim hakkımızda iyi şey takdir etmiş. Bir sahabi sordu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a. Buyurdu ki bir insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Yazılan şey yazılmış, mürekkep kurumuştur.'' buyurdu. ''Ceffetil aklam ve tuviyetil suhuf. ''Kalem mürekkebi kurudu ve sohuflar dürüldü.'' ''Amelin ne faydası var?'' dedi ya Resulallah. Buyurdu ki, ''i'melû kullum müyesserun limâ veya limâ huliqâle. ''Herkes amel etsin, herkes için mukadder olan şey neyse o istikamette gidiyor.'' demektir. Yani sen namaz kılıyorsan belli ki Allah senin hakkında iyi takdir etmiş. Meyhaneye gidiyorsan hakkında takdirin kötü demek senin. Öyleyse yolunu düzelt iyi yola doğru gitmeye çalış. Amel bakımından seni bağlayıcı bir şey yoktur. Çünkü Allah'ın takdiratı senin iradeni hesaba katarak, senin işini hesaba kataraktır. İlim malumat abidir. Allah bildiğinden dolayı olmuyor. Olacağından dolayı Allah biliyor Celle Celaluhu. Ne işler yapılacak? Hangi ef'al icra edilecek? Bütün bunları Allah biliyor ve bilgisine göre takdir ediyor. Ama iş ortada yokken Allah Celle bilmesiyle iş ika ve ihdas etmez. Kaderin manasını anlamaya bağlı. Bir de kaderin tarifini yak diyor. Kaderin tarifi oydu. Çok söyledim şimdiye kadar bu mevzuda. Fazlasını zahid sayıyorum. Hepimizin malumu olduğu çile. İradeyi külliyenin yalnız ve yalnız Allah'ın zatına mahsus olduğu mukaddes kitabımız Kur'an-ı Azim'de beyan olunmuştur. Bunun yanı sıra cüzi miktarda iradenin Adem oğluna verildiği malumdur. Hal böyle olunca günah işleyen bir kişi kendi cüzi iradesine uyarak mı günah işler yoksa Cenab-ı Hakk'ın iradeyi külliyesi midir? diyor. Bu soruyu daha evvelki şeylerde cevaplandırmıştık. O meseleyi uzatsa bile esasen meselenin kısaca ifadesi şudur. İnsanın elinde bir irade var. Buna biz ister cüz irade diyelim, isterse meşri eti beşeriye diyelim, isterse insanın kesp gücü diyelim. Cenab-ı Hakk'ın elinde her şey var. Yaratma kuvveti, yaratma gücü, ona da külli irade diyelim. Halk kuvveti diyelim veya kudret irade ve tekvin diyelim Allah'ın sıfatları. Cenab-ı Hakk ait yönüyle mesele ele alındığında adeta Cenab-ı Hakk zorluyor. Olacak şeyler öyle oluyor. Binan aleyh işin içine cebir giriyor. İnsana ait yönüyle mesele ele alındığı zaman sanki insan kendi işlerini kendisi yapıyor, çatıyor ve inşa ediyor. O zaman da araya itizal fikri giriyor. Bunu ariz ve amik arz etmiştim. Ama sorulduğu için belki o mahfilde bulunmayan kimseler vardır. Kısaca tekrar arz edeyim. Kainatta olup biten her şeyi Allah yaratır. Bu arkadaşımızın külli irade dediği şey de odur. وَاللّٰهُ ve وَمَا تَعْمَلُونَ Sizi de, işinizi de Allah yaratır. Sizden sadir olan efalin haliki de Allah'tır. Bir taksi yapsanız, bir otobüs çatsanız, bir ev inşa etseniz bu işleri yapan Allah'tır. Siz ve efaliniz Allah'a ait'siniz. Ama ortaya gelen bütün bu işlerde size ait bir husus vardır, kesb. Beşeri bir mübaşerettir bu. Adi bir şart. İşe dokunma gibi bir şeydir, düğmeye dokunur gibi. aley sizin hiçbir şeyiniz, müdahaleniz yok denemez. İş size ait de denemez. Belki iş tamamıyla Allah'a aittir. Fakat Allah size ait bu işleri yaparken, sizin cüzi müdahelenizi adi şart olarak kabul etmiş, onun üzerine yapacağı şey inşa buyurmuştur. Mesela, bu caminin içindeki elektrik mekanizmasını Allah kurmuş, işler ve çalışır hale getirmiştir. Yeniden bunu tenvir etme işi ameliyesi Allah'a aittir. Elektron akınlarından bir ışık meydana getirme, camiyi tenvir etme bir fiildir. Nurun nur, münevvirün nur, müsavvirün nur olan Hazreti Allah tenvir buyurur ve cami aydınlanır. Ama bu caminin aydınlanması mevzulunda sizin de bir mübaşeretiniz vardır, iradeniz o kadar. Allah'ın kurduğu bu mekanizmada, Allah'ın ayarladığı düğmeye sadece dokunma. Siz dokunduğunuz zaman sizin iradenizin ve takatınızın çok fevkinde o mekanizma kendi kendine tenbir vazifesini yapacaktır. Veyahut hazırlanmış işler çalışır yürür hale getirilmiş bir makine sadece çalıştırmak için o makinanın düğmesine dokunma işi size verilmiş. O makineyi harekete getirme o makineyi kuran inşa eden zata mahsustur. Binan Ali beşere ait bu küçük mübaşerete biz kesb diyoruz. Avam halk da buna cüzi irade diyor. Allah'a ait işe biz halk diyoruz, yaratma diyoruz. Avam halk da buna külli irade diyor ve böylece bir irade inkısamıyla karşımıza çıkıyor. Külli irade, cüzi irade. İrade dediğimiz murad etme, dileme meselesi Allah'a aittir ve me teşauna illa en yeşa Allah. Allah'ın dilediğinden başkasını dileyemezsiniz. Bu hususu yanlış anlamamak lazım. Biz böyle düşünürken kulun bir parmak dokundurması vardır diyerek tamamen cebri determinizmden uzaklaşmış oluyoruz. İşi meydana getiren Allah'tır diyerek mutezile mezhebi rasyonalistler gibi işi insana vermiyoruz, Allah'a veriyor üluhiyet ve rububiyetinde Allah'a eş ve ortak koşmuyoruz. Allah nasıl zatında birdir, icraatında da birdir. İşini başkasına yaptırtmaz Allah Celle Celaluhu. Kendisi yapar. Ama senin mübaşeretini şartı adi yapmıştır. Daha fazla tenvir için bir büyük zatın misalini arz edeyim. Diyor ki sen bir çocuğu kucağını alsan onun isteğiyle dese ki beni kucağına al falan yere götür. Sen o falan yere götürsen, götürdüğün yerde üşüse, hastalansa sonra beni niye buraya getirdin diye itirazda bulunamaz. Çünkü kendisi istedi, üstelik iki tane de tokat vurursun ona, sen istedin ben buraya getirdim. Bu işte çocuğun bir mübaşereti vardır, bir talep istemiş ama onu oraya ayaksız getiren babasıdır. Hastalanma da yine başkası tarafından olmuştu, çocuk yapamamıştır. Belki sadece ondan bir talep vardır, bunun da arzı, tulu belli değildir ne kadar olduğu. Minakaşasını yapmayacağım, onu arz etmiştim daha evvel. Binaenaleyh burada esasen hastalığı verenle, onu oraya götürenle bu işi talep eden birbirinden ayrılmış olur kendi kendine. Biz kadere ve insanın iradesine bakarken bu manada ve bu anlayışta bakarız. Evvel arz edilmiş olmasına binağını geçiyorum. İkincisi, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in 143. sayfa 25. ayetinde Ben dalâletimi kime murad edersem, delaletimden ayrılmaz. Kime hidayetimi murad edersem, hidayetimden ayrılmaz diyor. Hal böyleyken bir yerde bu insan oğluna akıl ve fikir verdim. İradesini kendi eline bıraktım. Doğru yolda, eğri yolda gösterdim. Hangisinden giderse gitsin diyor. Bu durumda iki şık var. İrade-i külliye Cenab-ı Hak nasıl kılarsa öyle mi oluyor? Yoksa insan kendisi iradesini mi kullanıyor? Bu eski evvelki sorunun bir tetimmesidir. Söylediği ayet numarasını, ayet numarasını, sayfa numarasını bilmiyorum da mal olarak men yehdillahu fala mutillah leh ve men yudlil fala hadiyleh. Allah Celle Celaluhu bir kimseyi hidayete erdirirse, kimse onu saptıramaz, dalalete sevk edemez. Allah Celle Celaluhu bir kimseyi dalalete iterse, kimse onu hidayete getiremez. Dalalet ve hidayet mana olarak, birisi doğru yol, rüşt, Nebilerin gittiği yol, istikametli yoldur. Diğeri de sapıkların yolu. Doğru yolu kaybetme, şehrahtan ayrılma demektir. Bunların her ikisi de dikkat buyurun, birer iştir. Birer fiildir ve beşere ait yönüyle birer üfuledir, fonksiyon. Bu itibarla bunların her ikisini de Allah'a vermek ihtiza eder. Biraz evvel arz ettik, her fiil Allah'a racidir. Allah'a raci olmayan hiçbir fiil gösteremeyiz. Binaenaleyh, itlal eden Allah'tır, muddil. Hidayet eden hadi o da Allah'tır celle celaluhu. Allah'ın mudil ve hadi ismi var. Dalaleti veren de Allah'tır, hidayeti veren de Allah'tır. Ama dikkat buyurun. Bu demek değildir ki kulun hiçbir mübahşereti olmadan insan Allah tarafından cebren dalalete itiliyor veya hidayete itiliyor. Ya raşit, reşit bir insan oluyor veya dal, sapık bir insan oluyor. Böyle anlamamak lazım bunu. Belki şöyle anlamak lazım. Hidayete ermede ve talalete ermede bu ameliyeyi meydana getirme işi ne kadardır? Şayet bu on ton ağırlığında bir iş ise bunun ancak aşrı minşari insana ait, geriye kalanı Allah'a aittir. Müşahat misalini arz edeyim. Allah hidayet eder. Hidayetin vesileleri var. Hidayetin vesileleri var. Camiye gelme, nasihat dinleme, fikrini tenmir etme hidayetin bir yoludur. Kur'an-ı Kerim'i alma, manasını tetkik etme, onun derinliklerine nüfuz etme hidayet yollarından bir yoldur. Bir mürşidin rahleyi tedrisi dibine oturma, onun gönülden ifade edilen sözlerine kulak verme, ondan gelen tecellilere gönlünü maket yapma hidayet yollarından bir yoldur. Resul ü Ekrem'in huzuru-rizalet penahisine gitme, rahle-i tedrisi önünü oturma, onu dinleme candan cam kulağıyla, bu da hidayet yollarından bir yoldur. İnsan bu yolların hepsine mübaşeret eder. Mesela camiye gelir bir insan, bu küçük bir mübaşerettir. Camiye gelişini Allah Celle Celaluhu vesile kılar, hidayet eder ona. Hidayet eden Allah'tır, fakat bu hidayet etmede Allah'ın kapısını döven kesb ile kuldur. İnsan demhaneye gider veya meyhaneye gider veya puthaneye gider. Böylece mutil isminin kapısının tokmağına dokunmuştur, beni saptır demiştir bu. Allah Murat buyurursa onu saptırır, Murat buyurursa bir engel çıkarır saptırmaz. Dikkat veriyor musunuz? Sadece insanın elinde o kadar cüz'i bir şey vardır ki, bu ne o dalaleti yapabilir, ne de hidayeti yapabilir. Misal mı istiyorsunuz? Bakın. Siz Kuran-ı Kerim'i ve vaaz-ı nasihatı dinlediğiniz zaman, Ramazan geldiği zaman, ilmi bir eseri okuduğunuz zaman, içiniz nura gark oluyor. Halbuki bir başkası minarenin gölgesinde, Ezani Muhammed'i duyarken, vaaz-ı nasihatı işitirken, Hatta en içten münacatlara kulak verirken rahatsız oluyor, tedirgin oluyor. Bu çatlak sesler de ne diye yükseliyor diye ezanlar hakkında şikayette bulunuyor. Dikkat buyuruyor musunuz? Hidayet eden Allah'tır Celle Celaluhu. Talalet veren de Allah'tır Celle Celaluhu. Ama o talaletin yolundadır. Talaletin yolunda olduğu için Allah Celle Celaluhu, Binde ,9 kendisine ait işi yapıyor, geriye kalanı sadece o beşere aittir. Bunu evvelki sorunun cevabı içinde yine anlamak lazım. Hidayette de dalalette de düğmeye dokunma var. Düğmeye dokunduğu zaman hidayeti Allah yaratıyor, dalaleti de Allah yaratıyor. Kul kesbediyor, Allah da halk ediyor. Cenab-ı Hak çok insanlara araba, apartman, mal, mülk, itibar, arkadaş, şan, şöhret, arkadaşın dostu ve kendi dostlarını ihsan etmiş. Bana ve bazı tanıdıklara ise şunları vermiş. Fakirlik, dert, musibet, elem, keder, namaz ihsan eylemiş. Biz çok mu kötüyüz yoksa Allah onları daha mı çok seviyor? Onlar uçmak için yaşıyorlar, bizler sürünmek için yaşıyoruz diyor. Bunu öğrenmek maksadıyla sormuşsa mahsuru yoktur. Esas sormak lazım. İçinde böyle bir dert varsa insan sorması lazım. Allah dilediğine at verir, araba verir, han verir, hamam verir, apartman verir. Dilediğine de fakir zaruret verir. Fakat bütün bunlarda aileden gelme gibi bir sebep inkar edilemez. İnsanın mal kazanma, dirayet ve kiyaseti inkar edilemez. Bunlara da yüklenilecek şeyler vardır. Kendi devrinin şartları içinde kazanma yollarını bilmesi inkar edilemez. Buna da ayrı bir şey dayanır. Bununla beraber Allah Celle Celaluhu bazan bazı kimseler liyakat isarettiği ettiği halde yine de mal vermez, menal vermez. Zayıf bir hadisi şerifte ben malı istediğime veririm zayıf hadis. İlmi isteyene veririm buyurmaktadır. kutsa hadis olduğu anlaşılıyor. Bundan anlaşılıyor ki bazen Allah Celle Celaluhu mal, menal, apartman, dünyevi huzur ve saadet isteyenlere verir. Bazen de vermez. Ama Allah'ın verdiği de vermediği de hayırlıdır. Sen iyi bir insan isen, istikamette isen senin için hayırlıdır. Sen dikkat buyur, iyi bir insan değil ve istikamette değil isen, Allah'ın verdiği de vermediği de senin için şerdir. İstikametin yok ise fakirlik senin için küfre bir vesiledir. Çünkü seni Allah'a karşı nankörlüğe sevk eder. Her gün Allah'a karşı ayrı bir isyan bayrağıyla çıkarsın. Şayet sen istikamette değilsen, kalbi, hayatın, ruhi hayatın yok ise senin zenginliğin de senin için beladır, musibettir. El malu vel banun zinatul hayati Dünya ve evlat, dünya hayatının zinetidir Mal ve evlat, dünya hayatının zinetidir Ve bir iptiladır insan için, bir imtihandır. Çok kimseler kaybetmiş, Karun kaybetmiştir. Nice servet sahibi kimseler vardır ki, servet içinde yüzdükleri halde nankörlüklerinden ötürü, kalplerinde tecelliden en ufak misafir olan bir husus yoktur. Reşhası misafir olmamaktadır kalplerine. Binaenaleyh bunlar için esasen Cenab-ı Hakk'ın mal ve menal vermesi baştan çıkarmak için istidraçtır. Bunları idlal etmek için bir vesiledir. Bunlar kalbi hayatları, ruhi hayatları olmamalarıyla liyakat kazanmışlar buna. Ve bu arada Efendimiz'in Buhari ve Müslim'deki hadisiyle saçı başı karışık nice kimseler var ki? Bunlardan bir tanesi de Ebu Katadeydi radiyallahu anh. Nice kimseler vardır ki bir tanesi de Bera İbn Malik'ti, Enes'in kardeşi. Nice kimseler vardır ki saçı, başı, elbisesi karışık, peçmürde ve perişandır. Ama Allah Resulü şöyle buyurur: Ellerini kaldırıp Allah'a kasem ettikleri zaman Allah Celle Celaluhu onların yeminlerini ibra buyurur. Yeminlerini yerine getirir, yeminlerinde hanis kılmaz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım şu işi şöyle yaptı elini kaldırdığı zaman behemal o iş olur. İçinizde öyleleri vardır dedikten sonra Berâ Malik onlardan bir tanesidir buyurur. Halbuki Kutlaya mut bir memleke sahipti, adeta yiyeceği yoktu. Onun için ne müstakillen memnun servet bir felakettir ne de fakirlik bir felakettir. Belki yerine göre fakirlik Allah'ın büyük nimetidir. Allah Resulü iradesiyle ihtiyar buyurmuş. اَمَا تَرْضَ اَن تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَ الْآخِرَةِ İstemez misin dünya onların olsun, ahiret bizim olsun demiştir. Hazreti Ömer dünyanın mameleki devlet hazinesini aktığı halde bir fakir insan kadar kutilaya mutla geçinmiş fazlasını istememiştir. İradesiyle yapmıştır bunu. Ama öyle fakirlikte vardır ki Allah muhafaza buyursun. Bu sözler bu mü'min kardeşin ağzından çıkmasaydı, Allah'ın verdiği nimetlere karşı, az nimetlere karşı şikayet eden bir nankörün ağzından çıksaydı, bu laflar onu kafir ederdi, Allah muhafaza buyursun. Ama bu bir istifamın tebellül etmesi ve cevabının verilmesi maksadıyla bunu irade ediyor. Yerine göre fakirlik nimet, yerine göre devlet nimet, asıl mesele kalpte musaddıkın bulunması. Senden gelen Nasıl der? Hoştur bana senden gelen, yahil hil'atü yahut kefen, ya taze gül yahut diken, lutfunda da hoş, kahrın da hoş. Şarkı Anadolu'da, hoş hem bu hoş derler. Hoş hem bu hoş. O da hoş, bu da hoş. İnsan hil'at da giyse, servet içinde de yüzse, Allah'la beraber ise, Abdülkadir Geylani gibi yine ayağı velilerin omuzunda olacak. Mübarek başı Resul Ekrem'in damenine dokunacak. İnsan fakir olsa fakat Allah'la beraber değilse, münasebeti zayıf ise şayet meyhanelerden çıkmayacak, dünyası husran, ahireti husran geçecek. Lillahil <Gülüyor> Fatih.